Kitaplarımızda belki birçoğumuzun ezbere bildiği, kimimizin belki hiç duymadığı, duysa bile okumadığı Seyyidül İstiğfar adında bir duamız vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu birazdan arkadaşlarımızın hatta şimdiden getirsinler, ekranlarımıza getireceği bizlerinde hem metnini hem mealini sizlerle paylaşacağımız o Seyyidül İstiğfar yani İstiğfar dualarının efendisi, en fazileti, en büyüğü anlamındaki o seyyidül istiğfar sizler bir taraftan okuyun. Ben bunun e, faziletini, hikmetini sizlere efendimizin dilinden şöyle izah edeyim. Metnini okumuyorum vakit almasın diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, Her kim sevap ve faziletine inanarak bu duayı gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse, o kimse cennet ehlindendir. Ve her kim de sevap ve faziletine inanarak o duayı gece okur da sabah olmadan önce ölürse, o kimse cennet ehlindendir. Yani cennete girecektir. Demek ki sabah kalktığımızda bu duayı alışkanlık haline getirip okursak ki, Haşir suresinin son üç ayeti Huwallahu Lezi diye sabah ve akşamları okuduğumuz mihrabı olarak camilerde cemaatle daha çok okuduğumuz o ayetlerle ilgili de böyle bir hadisi şerif var. Kim bu duayı, bu Seyyid sifar duasını okur da gündüz ölürse cennettedir. Gece yatarken ölürse ve uyanmadan gece yatarken okur da uyanmadan ölürse yine o da cennettedir. Yani günün başında ve sonunda okuyan kimse. O aralarda öldüğü zaman o kimse cennettedir diyor. Bakalım metni nasılmış. Makale aleyhissalatü vesselam diyelim çünkü hadisi şerif olduğunu biliyoruz. Allahumma ente Benimle beraber izleyicilerimizde eğer tekrar ederlerse dilleri de yatkınlaşmış olur bir parça. Allahumma anta rabbi La ilahe illa ente halakteni Ve ana abduke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 mealini de inşallah yansıtacaklardır. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu duayı okuduğumuz zaman esasında şunu söylüyoruz değerli izleyicilerim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Yani bir iman tazeliyoruz. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince Ezelde sana verdiğim sözümde yani gâlu bela dediğinde yani elestü bir rabbiküm dediğinde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin bela dediklerinde işte o sözü kastediyor. Ezelde sana verdiğimiz sözümde ve vadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin Üzerimdeki nimetlerini yüce husurunda minnetle anıp itiraf ederim. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bizlere nimetlerini itiraf etmek de nimetin kadrini bilmek manasına gelir. Ve şükretmeyi akabinde getirir. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Günahı, Eşe, dosta, arkadaşa yaptığımız bir yanlışı anlatmak doğru değildir aziz seyirciler. Ama bizim içimizdeki, dışımızdaki, gizlediğimiz, ilan ettiğimiz, her şeyimizi bilen Rabbimize işlediğimiz günahımızı farkında olup Rabbimize bunu itiraf etmek de kul olmanın, kıymetli bir kuru olmanın bir gereği. Onun için aynı şekilde seva nimetlerini itiraf ettiğim gibi bu nimetlere etmiş olduğum nankörlükleri de İtiraf ediyorum ki ben bunu yaptım ya Rabbi. Ancak sen büyüksün, affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz. Bu çok büyük bir dua tabi. Efendimizin dilinden olduğu için büyük ama niye büyük? İçerdiği anlam, mana, Rabbimizin varlığını, birliğini, her şeye gücünün yettiğini, yaşatanın da o olduğu, öldürenin de o olduğu, her şeyin onun elinde olduğunu itiraf edip, bu tam bir tevhid akidesinin bir mana, tefsiri, bir başka anlatım biçimidir. Böyle bir büyük Allah'a, yüce zata karşı, acizini, kulluğunu itiraf eden bir kimse, onun verdiği bütün nimetleri, ya Rabbi, Yani mahcup oluyorsunuz tövbe-i Ya Rabbi sen bana birçok nimetler lütfettin. Ancak ben bunun karşılığında sana bunun gereği olarak ibadetlerimi yapamadım. Günahlar işledim. Bunun farkındayım. Bana imkan fırsat ver. Beni bağışla. Bu yapmış olduğum günahlardan beni bağışla. İnşallah ben bir daha bu günahları işlemeyeceğim şeklinde... Rabbine karşı dua ve niyazda bulunmakta bu duayı yapan insan. Aziz seyircilerim, şimdi bir küçük reklama gideceğiz. Ondan sonra hep beraber olacağız. Tevbe ve istiğfarla ilgili olarak sorularınız, düşünceleriniz efendim olursa onları alırız. Değilse biz programımızı buradan sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle şimdilik.